Allahumma salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alih Adada kemali Allahi ve kama yeliku bi kemali Bismillahirrahmanirrahim İnna addin عند Allahi l-İslam Sadakallahu l-azim Ve bellana rasuluhun nebiyyül haşimiyyül kerim ya ilahan alamin katdarımıza envar-ı imaniye ve kuran ile eylemün evreyle. Tövfikatı subhaniyane bizlere yar eyle. Şeytanın ve nefsimizin şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şeref, şeref ya beyle. Amin muhurremet seyyidül mürselin Elhamdülillahi Rabbil âlemin. Kıymetli Müslümanlar, ifadede ve istifadede inayeti ilahi bizlerle beraber olsun. Bundan sonraki derslerde inşallahü teala ala kaderil imkan münasebet kurabildiğim Nispette erkan-ı İslamiyeyi anlatmaya çalışacağım. İmkan elverir, anlatma imkanı olursa inşallah Teala daha sonra İslam'ın içtimai, iktisadi ve siyasi yönlerini de teker teker bu mevize silsilesi içinde takdimi düşünüyorum. Hususiyle bu kürsüye geldikten sonra daha ziyade üzerinde durduğum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 altı erkanı, İslam'ın beş lüknü ve sonra da gerektiği gibi inanma ve bunu pratik hayata dökme bütün bunları şuur uyanıklığı hiç aydınlığı içinde yapma ihsan şuuru içinde yapma Kısaca üç husus olarak kanaatta, tasavvurda, taakkulde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 İman nedir? Buhari'de mel iman şeklindedir. Müslim'de akbir nanil iman. İman en tu'mine billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil âkhiri ve bil kaderi khayrihi ve şerrihi buyurdu Allah Resulü. İman Allah'a, meleklere, kitaplara, ahiret gününe, basubâdel mevte ve kadere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 Buradan isabetli cevabını alınca Mel İslamu ya Muhammed dedi. İslam nedir? Enteşhed en la ilahe illallah ve en Muhammeder resulullah. Ve tuqima salata ve tu'tiy zekata ve tusuma ramadan ve tahc el beyte in İslam mabud mutlakın mabud olduğuna şehadet etmen asarıyla sanatıyla kendisini tanıttırmaya mukabil bir dellal halinde onu bize tanıtan Hazreti Muhammed'in elçi olduğuna şahadet etmen. Sallallahu aleyhi ve sellem. Namazını dosdoğru yerine getirmen. Zekatını tam eda etmen. Ve gücün yeterse hacca gitmen. İslam bundan ibarettir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 Hadisin ifadesiyle Rabbini görüyor gibi O'na kulluk yapmanın ifadesi olan ihsanı sordu. اَخْبِرْنَا عَنِ İhsanı da bana anlatır mısın? Allah Resulü, ihsan nedir? اَنْ تَعَبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ Allah'a karşı ubudiyetin, Allah'a karşı itaatin,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 Eşhedü ile ifade ederseniz, bu kelime-i olur. La ilahe illallah la başlar iseniz, buna da örf-i nasta, örf-i ulema da kelime-i tevhid denir. Hangi şekliyle ele alırsanız, alınız İslam'ın beş erkanının birincisidir. Biz bu meseleyi aynı zamanda Allah'a ve Resulullah'a iman bahsinde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 Ma'budu mutlakın maksudu bil-istikak olduğuna eşhedü en lâ illallah diyerek şehadet etmek vardır. İkincisi orada Resûl-i Zişan Efendimiz'le beraber bütün peygamberlere iman vardır ve sözüyle anlatırız. Biz bütün şanı yüce elçilere de iman ettik. Burada ise doğrudan doğruya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 Kainatın iftihar tablosu, Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselam, ses kesen, söz kesen, nefes kesen en son Nebi. Allah bu peyman içinde bizleri haşt ve neşt eylesin. İslam'ın rüknü evveli kelime-i şehadet, rüknü sani namaz, rüknü salis hadisin ifadesine göre zekat,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 Ben Müslüman olmakla emrolundum. Farklı bir şey yok. Hazreti İbrahim ve İsmail, beşerin kıyamete kadar kıblegahı olan Sidretü'l-Muntaha'ya kadar meleklerin metafı bulunan Beytullah'ı taş taş üstüne koyup yaparken yine senin söyleyeceğin sözü söylüyorlardı. Rabbena vec'alna müslimîn leke ve bi ben umum namına şöyle, şöyle diyeyim: Rabbana vejalna Müslimine leke amin. Bizi sana teslim olanlardan kıl Rabbim. Rabbana vejalna Müslimeyini leke ve min zürriyetine. Beni ve oğlumu, zürriyetimi, ahfadımı, sana zimamı teslim etmiş olanlardan kıl. Amin. Hazreti Yusuf ne diyordu?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 Allah'a karşı bir ahd ü peymanın ifadesidir. Bir söz verişin ifadesidir. İslam bir inkiyattır, teslimdir. Zuhul olmasın. İstislam diyelim buna. Onun için Allah Resulü Hirakliusa e gönderdiği mektubun bir noktasında işi şöyle noktalıyor. Eslim teslem. Yu'tika Allahu acrake merreten. Eslim teslem. İslam'a gir.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 Allah'a teslim ol, ta selameti bulasın. Eslim teslim. yu'ti Allahu ecreke merreteyn. Allah iki kat sana mükafat verecektir. Bu sözün hususiyeti var yalnız. Baştakilere bu. İdare edenlere bu. Râiyyete teb'a'ya değil, râiye sultana, hakime bu söz. Zira baştaki Müslüman olursa teb'a ona uyacak. Böylece hem kendi Müslümanlığının mükafatını, hem de teba ve râiyetin mükafatını alacak. فَاِنْ تَوَلَّيْتَ فَاِنَّمَا عَلَيْتَ اِثْمَ الْاَرِسِيِّنْ veya <feyi> yerisiyyin Süryanice veya İbranice bir kelime değişik şekillerde rivayet ediliyor. Şayet yüz çevirirsen, şayet Hakk'a karşı kulağını tıkarsan, Heraklûs'e diyor. Sen başta olduğu için,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 Fe in <feynna> aleike isme'l arisiyin ve ya erisiyin ve ya İslam'a teslim et selameti bul. İslam bir inkiyattır. İnsanın düşüncede, tasavvurda, amelde, pratik hayatta Allah'a teslim olması demektir. Kul inne salati ve nusuki وَمَحْيَٰيَ وَمَمَاتِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتُ وَأَنَا اَوْوَلُ الْمُسْلِم۪ينَ Sadakallâhul Azim <-عَظيم> Habibi Zişanım söyle Ne söyleyecek? Adem'in Nuh'un söylediği sözü söyleyecek اِنَّ صَلَاتِ بَنِمْ نَمَزِمْ وَنُسُكِ بِتُنْ اِبَادَتُ تَعَاتِمْ Allah'a karşı menasik olarak yapacağım her şeyim ve hayatım, ve memati ölümüm, hayat ve ölümün zimamdarlığı, o da Allah'a ait. Lillahi Rabbi'l Alemin. Rabbül Alemin olan Allah'a aittir. Bütün kevnü fesadı elinde tutan Allah'a teslim olma. Bütün dünya ve ukbanın zimam elinde olan Allah'a teslim olma. Sistemden sistemlerden zerrata kadar her şeyi sevk ve idare eden tedbir ve tedbirine bakan Allah'a teslim olma. Lillâhi rabbil âlemîn. Kim? Lâ şerîkele. Onun eşi ortağı yoktur. Daire-i uluhiyetinde tektir. Daire-i bir bi hemtâ eşsiz ziddi niddi yoktur. Ve bizâlike umird.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 Bir Resul gönderdik onlara, Allah'a kulluk yapsın, tağutlardan iştinap etsinler. Beşere tapmasınlar, beşeri şeylere de tapmasınlar. Totemlerin arkasından gitmesinler, mabutlaştırılan insanlara bel bağlamasınlar, boyun bükmesinler. Allah'a kulluk yapsın ve bütün tağutları başlarından atı versinler tam bir imtiyazdır dedik. Biz bu imtiyazı nebilerden öğreneceğiz. Boş bırakmamak için Allah her millet içinde nebi zuhur ettirmiş. Her millet içinde bir peygamber yaratmış. Ve in min ummetin illa khala fiha naziz. Hiçbir millet yoktur ki içinde bir nebi zuhur etmesin. Ve bütün bunlar o milletin diliyle Allah'ın emirlerini tebliğ etmişlerdir.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 Hak kapısının dilencileri, acz ve fakrın temsilcileri, sızıntı hakikatının ifadesi, hakka bağlı olma, haktan gelen, mahsulattan başka hiçbir sermayeye sahip bulunmadığını ifade eden nebiler kafilesine bağlı bulunma, bizim sırat-ı müstakimde yürümemizin teminatıdır.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 Topluluklar teşekkül etmeye başlamıştır, meyve vermeye başlamıştır içtimai bir bakıma. Ve Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da beşer tabakatı beşer sözüyle anlatılır hale gelmiştir. Bitmedi bu fikir zilsilesi. Fakat bendir gülün üstüne bir nokta koyup bir noktaya dikkatinizi rica edeceğim.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 Sahanın genişliğini düşünün, Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselamın manyetik alanını düşünün. Manyetik alan gibi nese gayri sahih kelimelerin ne kadar soğuk kaçtığını siz de hissediyorsunuz. Cazibeyi kutsiye dairesi ne kadar muhteşem? Cazibeyi kutsiye dairesini düşünün Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselamın Cibril dahi.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 وَالْلَيْلِ اِذَا عَسْعَسَ وَالْسُبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَر۪يمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَك۪ينَ Cibril anlatılıyor. مُطَاعٍ ثَمَّ اَم۪ينَ Hem itaatlı hem de emniyettedir o. Senin sayende Kur'an gelince ben de teminata ulaştım. Artık akıbetimden endişem yoktur eminim. Allah'a hamd olsun.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 Yine onun ifadesi olarak onun ifadeleri içinde rahmeti ilahiden istifadede en birinci olanlar olarak idrak edin. Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'a ümmet olduğunuzu. Ramazan-ı Şerif rahmet ayi. Siz rahmet ümmeti. O rahmeten lil alemin. Kur'an alemlere rahmet. Siz ahirette ümmeti merhume. Nasıl hepsi bir araya gelmiş hadisin nesse içinde?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 Her şey mamur ve her taraf umran haline gelmiş. Hazreti Muhammed sayesinde sallallahu aleyhi ve sellem. Allah el-yevme akmaltu lekum dinakum ve atmamtu aleykum ni'meti. Bugün ben dinimi tamamladım diyor. Veda Haccı'nda hayat-ı nebi gruba meyleddiği zaman ilk ve son Haccını yaparken Güneş dağla dudak dudağa geldi hengamda, adbanam devesinin üzerinde, insanlığa son sözlerini söylerken, Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'a semadan vahyi geliyor, göklerin dudakları açılıyor, kalbi baki nebevi ilahi alemden gelen hakikatlarla neşve ve cid içinde kendinden geçiyor.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 heyecan duyacak, Allah'ın sesini içinizde işiteceksiniz. وَرَط۪يْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ اَدْهِدَىٰ Bu öyle büyük bir nimet ki, Hz. Ömer'le karşılaşan bir Yahudi bir gün şöyle diyordu. Ey Allah'ın Peygamber'inin halifesi, Kur'an'da bir ayet var ki biz Yahudi cemaatine o ayet ne azil olsaydı, Buhari Müslim'de, biz o günü bayram ederdik. Hz. Ömer sordu: hangi ayettir?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 Onunla her şey tamam. Burada esas arz edeceğim şeyi arz etmedim. Hz. Muhammed'le her şey tamam, diğerlerinde eksik miydi? Hüreyi Arz'ın bir şehir haline gelmesi Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'la oldu. Eskiden her cemaate, her kabileye, her kilana bir nebinin gönderilmesinde zaruret vardı. Beşeri zaruret. Allah için değil, beşeri zaruret. Zira Çin'deki bir peygamber gelip Hint'te bir vazife ile kendisine yüklenen bir vazife ile vazifeli kılınsaydı onu bir hakkına eda edemezdi. Türk'ün peygamberi Arap'ın peygamberlik vazifesini tahammül edemezdi, yüklenemezdi. Avrupa'da neşet eden bir peygamber Asya'daki peygamberlik vazifesinin altına giremezdi. Seyr-i seyahat vasıtaları çok beti, çok yavaş yürüyordu.